Merhabalar, bir Yeşil Dalga programında da sizlerle beraberiz. Ben Gökşen Şahin. Ben Özgüler Demli Mutlu. Bu hafta stüdyoda ikide konuğumuz var. Adım adım koşucularından Gökben Utkun ve Tema Vakfı Kaynak Geliştirme Bölümü Başkanı Fevziye Günaydın bizimle beraberler. Tema'nın Dünyayı Kurtaran Adım Projesi'ni ve aslında iyilik için koşan adım adım koşucularını konuşacağız bugün. Biraz gündem kalabalık. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkürler, Merhabalar. hoş bulduk. E, ama e, konumuza geçmeden önce yine her haftaki gibi kısaca haftanın iyi haber kötü haberlerini verelim. Haftanın aslında iyi mi kötü mü olduğunu gelecek günlerin göstereceği ilk haberimizle başlayalım. İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu vardı Türkiye'de. Bu İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu e, ilgili bakanlıkların ve e, Top ve TÜSİAD'ın katılımıyla Türkiye'nin en üst düzeyden iklim politikalarını koordine ediyordu. E, bu pazartesi günü yayınlanan ...genelge ile kapatıldı. Daha doğrusu hava emisyonları... ...koordinasyon kuruluyla birleştirildi. Lakin ikisi iki farklı... ...uluslararası sözleşmeye dayanarak... ...kurulmuş iki ko şey, e, koordinasyon kuruluydu. Dolayısıyla bu birlikteliğin... ...ilerleyen günlerde nasıl olacağını... E, ...umarız iyi işler çıkartacağını... ...gelecek günler gösterecek. Ama şimdilik... ...özellikle de iklim değişikliği... E, ...dairesi kapatılıp şubeye düşürülmüşken... Bir de iklim değişikliği koordinasyon kurulunun da kapatılması bizi biraz endişeye düşürdü. Bir de şey belki eklemekte fayda var. Genelgeye bir şey ekleme yapılmış ve kamu kurumu kuruluşu dışındaki üyelerine bir e, müsiyat da eklenmiş evet. maalesef ben yani benim bunu da artını çizmek istediğim hani müsiyatın eklenmesinden daha çok bu evet. burada başka bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi yer almıyor yani top var, var müsiyat var ama konuyla ilgili iklim değişikliği ile ilgili mücadele eden e, sivil toplum kuruluşları da burada yer almıyor maalesef evet. keza akademisyenler de aynı şekilde. Aynen, bilim insanları sivil toplum kuruluşlarının e, ileride olmasını diliyoruz ama dilekten öteye gider umarım E, kötü haberlerle devam edecek olursak yine e, hidroelektrik santrallerle ilgili olarak e, ülkemizin iki yerinden her yerde devam, pek çok yerde devam ediyor HES'e yönelik e, itirazlar, mücadeleler. Ama bu haftaki e, ver, vermek istediğim haberlerden bir tanesi Antalya tarafından, bir tanesi de Karabük'ten, e, Safranbolu'dan. E, Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçeleri sınırlarında olan Ahmetler Kanyonu'nda yapılmak isteyen bir hidroelektrikse HES vardı ve bununla ilgili olarak köylüler bir süredir mücadele ediyorlardı. Maalesef buradan çok tatsız haberler geldi. HES'e karşı eylem yapan köylülere yönelik saldırı yapıldı ve bunun sonunda da 3 köylü yaralandı. Evet. Yani bunu üstelik de aynı hafta içinde köylülerle telefonda konuşmuştuk biz. Köylülerle telefonda konuştuğumuzda şeyi söylemişlerdi. Biz bunları köye sokmak istemiyoruz. Yasal hakkımız mıdır demişlerdi. Hiçbir şekilde işte şiddet uygulamadan karşılarına durup bizim deremizi işgal etmelerini engellesek demişlerdi. Bunun sonucunda şimdiye kadar hiç olmayan şekilde artık özel güvenliklerinde şiddet uygulayabildiği bir duruma geldiğini görmüş olduk. Dolayısıyla bu da hakikaten hem mücadelenin geldiği nokta açısından hem de durum açısından biraz... Endişe verici. Ya yani o bölgedeki bölgede mücadeleden iki temsilciyle yapılan görüşmeleri dayanarak paylaşılan konu da aslında köylülerin eyleminden sonra köylerin bir kısmı şirket etkileriyle görüştüklerini ve makinelerin duracağını ve devam etmeyeceğini. ...haberini alıyorlar. Ondan sonrasında... ...yani aslında tam e, gerilim düşmüş ve... E, ...köylülerle şirket... Bir, ...bir nevi uzlaşmaya varmış denirken... ...bunun şiddet... E, o ...ölçeğinin artması ve hakikaten... ...yaralanmalarla sonuçlanması... E, ...çok tatsız. Başka bir haberde... ...Safran bitkimizin yetiştiği... ...ve ülkemizde gayet de hani bilinen... ...turistlerin de çok popüler mekanlarından... ...birisi olan Safranbolu'dan... ...yani Safranbolu ilçesine bağlı Kadıbükü köyünden... ...yine burada HES projesine... E, ...köylüler e, karşı çıkıyorlar halkın bilgilendirme toplantısına katılarak neden karşı çıktıklarını da özetliyorlar yani sadece e, buna yani neden karşı çıktıklarını tarım alanlarının ve bölgedeki çed e, raporunda tarım tarım yapılmadığına yönelik e, bilgiler bulunmuş bunda çok açık bir şekilde köyler temsilcileri aracılığıyla nasıl olur ki biz burada tarım yapıyoruz hatta safran bitkimiz e, is, bölgede ismini veren safran bitkisi e, için çok önemli bir alan e, hayvancılık var diye e, bu, hatta nesli tükenmekte olacak bir, bir takım e, türlerle ilgili de bilgi veriyorlar. Ama bunun sonucunda da henüz şey <gülüyor> ya aslında biraz bizim dünyayı, dünyayı kurtaran adım projesi de bununla ilgili yereldeki çevre sorunlarıyla ilgili ama en son haberi de Cerat Tepe'den verip kapatalım biz bu Cerat Tepe'deki davayı çok uzun süredir 20 yıldır Artvin Cerat Tepe'de 20 yıldır neredeyse takip ediyoruz tema vakfı olarak. İlk defa o bölge, yani Kaçkarlar dünyada korunması gereken 25 sıcak alandan bir tanesi, biyoçeşitlilik açısından ve bu bölgede 20 yıldır hep gelen madencilik ruhsat başvurularını red karar veriliyordu. İlk defa, evet yapabilirsiniz karar verildi. Bununla ilgili de dava açıldı. Bugün Radikal Gazetesi özellikle o bölgedeki açılan işte davayı, ÇED kararına karşı açılan davayı ve oradaki mücadeleyi anlatmış. Dolayısıyla hakikaten o bölgedeyi takip etmeye devam edeceğiz ve o bölgede de Artvin yani Anadolu'da şimdiye kadarki en büyük maden gösterilerinden bir tanesini düzenlemişti. Geçtiğimiz aylarda da 6000 kişinin katılımıyla. Dolayısıyla o bölge hakikaten yani Türkiye olarak korumamız gereken ve başımıza bir şey gelse yeniden bu topraklarda yaşamın devam etmesini sağlayacak olan bölge. O yüzden oradaki mücadeleyi de biraz tekrar altına çizmek istiyoruz. Şimdi tekrar hani biz yerelde biraz mücadelelerden bahsettik ama neler oluyor neler bitiyor diye biz bir kısa özet geçmiş olduk. Böylece projenin niye oluştuğunu anlatmış olduk ama. Bir de ümit veren konuya girmiş oldum. Böylece <gülüyor> olumlu haberimiz aslında çok yok bu hafta paylaşabileceğimiz. Bir yandan bütün bu olumsuzluklar yaşanırken de güzel şeyler de oluyor. Gönüllü insanlar başka işleri güçleri varken bir yandan da onların yanında sivil toplum kuruluşlarına mücadelelere destek olmak adına çok harika şeyler yapıyorlar. Stüdyo konuklarımızdan bir tanesi adım adım koşucularından Gökben Utkun. Hoş geldin diyoruz tekrar Gökben. Bize kısaca adım adımı anlatarak başlamanı rica ediyoruz. Elbette. Öncelikle hoş bulduk. Ardından hemen adım adımı anlatmaya başlayayım. Adım adım çok güzel bir oluşum. Adım adım aslında ilk yardımseverlik koşusunu 2008'den bu yana yapan, yardımseverlik hedefi ile koşan koşucular için bir aslında çatı sunan oluşum. Ben kısaca yardımseverlik koşusu ne demektir ondan da bahsedeyim. Çünkü konu Türkiye'de genel olarak evet. aslında yeni bir kavram. Yardımseverlik koşusu özellikle yurt dışında çok çok egzersiz edilen bir aslında yardım toplama, para toplama, STK'lar üzerinden özellikle para toplama biçimi. Burada e, genellikle bir sporcu, genellikle bir dayanıklık sporu dağını seçerek çoğunlukla bu koşu maraton mesafeleri, yarım maraton mesafeleri olabiliyor ya da daha uzun koşular belki olabiliyor. E, bu koşular üzerinden kendi sosyal çevresinden aslında... Belirli bir STK'nın belirli bir projesini göstererek Bağış için kendilerine ya bağış yaparak kendisine sponsor olmalarını istiyor Dolayısıyla koşucu aslında bir çeşit toplumda o projeyi aydınlatan O projeyle ilgili etrafa farkındalık yaratan Aydınlatan ve o konuyla ilgili insanlara bir hatırlatma yapıp Aslında konuya dair bir yardım toplama unsuru oluyor burada koşucunun kendisi E, yardımseverlik koşusu dediğim gibi dışarıda çok çok yoğun bir biçimde yapılıyor. Çok çok ciddi miktarlar, çok çok ciddi e, paralar e, pek çok farklı STK için, sivil toplum kuruluşu için toplanıyor. E, Türkiye'de dediğim gibi e, 2008 öncesinde bildiğim kadarıyla tek tük bu amaçla koşan bireyler vardı ama e, bir platformu yoktu bu işin. Ya da bir alışkanlığı, bir e, bunu aslında yaymaya çalışan, bunun için insanları teşvik etmeye çalışan bir platform yoktu. Adım adım aslında temel olarak bu platformu oluşturdu her şeyden önce. Sen kaç senedir koşuyorsun? Sen ee, adım adımla kaç senedir koşuyorsun ve adım adım öncesi de bir koşmayla ilgili olarak deneyimin var mı? Nasıl bu alanlara, sivil toplumla ilgili <gülüyor> konulara girdin? Onu bize bir anlatır mısın? Tamam. Tamam. Benim aslında kendi içimden her zaman böyle bir merhametim bir yardım konusunda duyarlım olmuştu ama sivil toplum kuruluşu babında aslında ben de adım adımla daha çok olayın içine dahil oldum yani ben daha küçük küçük yerel çözümlere eşlik ediyordum liseden falan bu yana galiba. Ben adım adımla 2007'nin aralığında tanışmışım. Geçen gün kitaplarımı karıştırırken öyle bir belge buldum. Ondan sonra koşmaya 2008'de başladım. Ben tamamıyla koşmaya adım adımla başladım. Yani ben projeyi duyunca birden bile çok hoşuma gitti. Çünkü ben bir şekilde bir STK'da gönüllü olarak çalışmak istiyordum ama aynı zamanda bunu çok keyif alarak da yapmak istiyordum. Yani hani zaten içimden bir motivasyon olsun istiyordum. Adım adımın o yüzden projesi bana direkt böyle bir çağrışım yaptı. Ben de dolayısıyla adım adımın aşağı yukarı kuruluşundan beri onunla beraber koşuyorum. Yani öyle çok eskiden falan koşmalara, deneyimlere gerek yok. Yani bizlerden sen 2007'de başlamışsın. Çok doğru. Biz de dinleyicilerimize ve kendimize de konuşurken ben koşmuyorum, koşamıyorum diye düşünüyorum. Ama yani bunu istersek küçük küçük şeyle de başlayarak hem spor anlamında hem de yaparken faydalı bir şey yapmak anlamında Bir yerlerden başlayabiliriz Kesinlikle hatta senin bu teşviklerin üzerine ben de bir tane teşvik paketi sunayım <gülüyor> koşmak isteyen ve cesareti olmayanlara Şimdi Adım Adım'ın yaptığı çok güzel bir proje var Biz ormanda her cumartesi ve pazar toplanıp sabahları koşuyoruz aslında Cumartesi bir antrenmanımız var bir antrenör eşliğinde Pazar günü ise hani kendimiz toplanıp koşuyoruz Cumartesi antrenmanlarında antrenör biraz daha ileri seviye koşucularla çalışıyor ama bir de çaylaklar ekibimiz var. Çaylaklar ekibi hiç koşmamış kişileri aslında koşmaya hazırlıyor. Dolayısıyla özel bir antrenman programı ile koşma ve yürümeyi karışık yaparak hiç koşmamış insanlar geliyorlar. 2-3 ayda böyle gayet koşucu olarak <gülüyor> çıkıp <gülüyor> ilk koşullarını, yardımseverlik koşullarını koşabiliyorlar. Ee, orada eğer bizle temasa geçmek isterlerse çaylaklar koşusu ya da adım adıma katılım için info adresine e-mail atarak rahatlıkla bunu yapabilirler. Peki şimdilik yani e, biz Tema Vakfı'nın hayata geçireceği bu dünyayı kurtaran adım projesine e, geçeceğiz ama onun dışında şimdiye kadar Tema Vakfı e, adım adımın yaptığı birçok Koşu ve etkinlik yani birçok aslında STK için koştu şimdiye kadar. Bunlardan bir iki örnek verebilir miyiz diğer <gülüyor> projenin detaylarına geçmeden? Tabii ki ben çok hızlıca tekrar edeyim. Adım adım aslında ilk başta daha kısıtlı bir STK grubuyla çalışmaya başladı. Ama zaman içerisinde bu STK beraber çalıştığı STK'ların sayısını arttırdı. Şu anda toplamda Avrasya'da koşacağımız ilk defa koşacağımız STK'lar da dahil ki temanın dünyayı kurtaran adım bunlardan bir tanesi. Toplamda 8 tane STK projesi için koşulacak. Çok hızlı Türkiye Omirlik Felçleri, e, Türk Eğitim Gönülleri Vakfı, e, Buğday Derneği, e, ondan sonra Koruncuk Vakfı, ondan sonra e, başka toplum gönülleri, var toplum gönülleri vakfı var, AÇEV var. İlk defa koşulacak hı hı. olanlardan bir tanesi. AKUT var. Çok doğru. Peki şimdi dönelim birazcık. Bu Tema'nın Dünya Kurtan Adım Projesi adım adımın aslında ajandasına bu yıl girdi ve adım adım ilk defa Tema Vakfı için koşuyor. Bu proje nedir? Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Evet aslında Tema Vakfı'nın proje aslında bir şekilde gençliği, eğitimi ve çevre sorunlarıyla mücadeleyi bir araya harmanlayan bir proje. Tema Vakfı da aslında gençlerle çok uzun yıllardır birlikte çalışıyor. Yani gençlere hep e, hep güvendi diye kadar. E, fakat bu proje tabii Tema'nın yapmak istediği çalışmalarından biri. E, adım adımdan gelecek kaynakları, yani adım adım koşucularının Avrasya Maratonu'nda attıkları adımlarla yaratacakları kaynakları biz Dünyayı Kurtaran Adım projesini hayata geçirmek için kullanacağız. Dünyayı Kurtaran Adım projesinde aslında hedef, ...daha doğrusu çıkış noktası şöyle... ...demin sizler de bahsettiniz... ...bir sürü noktada Türkiye'de böyle... ...çevresel sorunlar, ekolojik problemler var... ...ve burada hep bir yerel mücadele görüyoruz... ...yani bir gün oradan... ...kulağımıza bir şey geliyor, bir gün orada... ...hes, burada ormanlarla ilgili bir sorun... ...işte... ...nükleer santraller bir sürü aslında çevresel problemler var. Bunların pek çoğu aslında gördüğümüz gibi bir yerel mücadeleyi de aslında beraberinde getiriyor. Fakat her zaman bu yerel mücadele başarıyla sonuçlanamıyor. Ee, veya her zaman duyulamıyor bile hatta. Yani biz burada İstanbul'da pek çoğunu belki duyamıyoruz bile. Evet. Onun için yerel mücadelenin önemine çok inanıyoruz Tema Vakfı olarak. Çünkü bütün çevre örgütlerini bir araya koysak bile bu kadar çok Türkiye'nin geneline yayılmış bu tür bu, bu, bu tür problemlerle kapasite e, mücadele edecek kapasitesi yok aslında çevre örgütlerinin. Dolayısıyla yerelde bunlarla mücadele edecek, sesini duyuracak insanlara ihtiyacımız var. Proje buradan yola çıktı ve aslında bunlarla mücadele edecek e, en önemli kapasiteyi biz gençlerde gördük. Ve gençlere inandık. Ee, gençlerin kendi çevrelerinde, kendi yerellerinde etraflarında gördükleri çevre problemlerine her şeyden önce duyarlı hale gelmesini, sonra da bunlarla mücadele edecek kapasitelerinin olmasını, bunlarla mücadele edecek yöntemlerinin olmasını istiyoruz. Kaç kişiye ulaşmayı düşünüyorsunuz bu Dünyayı Kurtarladığım projesiyle? Aslında toplamda 2600 gence ulaşmayı düşünüyoruz. Fakat bunun çarpan etkileri çok fazla olacak. Yani bu proje e, önce belli bir hedef kitlede gençlere ulaşacağız. Onlar başkalarına ulaşacak. Onlar başkalarına ulaşacak. Çok çarpan etkisi, etkisi olan bir proje olacak. E, öncelikle Türkiye'de 50 üniversitede, 50, 50 farklı ilde, 50 üniversitede ikişer genç, e, iki, üniversite öğrencisi tabii, 2 üniversite öğrencisini kamp ortamı gibi bir ortamda böyle 6 günlük çok yoğun bir eğitime alacağız. Ama bu eğitim e, dediğim gibi orada sadece e, çevre problemleri veya ekolojik yazarlık bir eğitimi olmayacak. Aynı zamanda kendi etraflarındaki çevre problemleriyle nasıl mücadele edeceklerini de öğrenecekleri, bu konuda donanımlarının, artır, donanımlarının artırılacağı bir eğitimde olacak. Fakat burada tabii ki kalmayacak, çarpan etkisi burada başlıyor. Bu noktadan sonra onlar kendi bölgelerine döndüklerinde her üniversiteden en az 50 genci daha etraflarına toplamalarını, Onlara da bu duyarlılığı kazandırmalarını, onlara da bir iki günlük eğitim vermelerini çünkü eğitmen eğitimi de alacaklar ee, ve ...aslında bir hareket yaratmalarını bekliyoruz. Bunlar yine Hı. bir doğa için liderler olacaklar. Evet, yani evet. Dünyayı Kurtaran Adım Projesi'nde... Evet, evet. ...bir doğa için liderlerimiz evet. olacak ve kendi illerine, kendi üniversitelerine gittikleri zaman çok daha geniş kitlelere Tabii ulaşacaklar. Tabii çok yayılacak. Yani çok yayılacak proje bu anlamda. Yani bence çok önemli bu nokta. Örneğin işte şey yani yerelden bize gelen, en sık gelen telefonlarda da örneğin işte... ÇED raporu geçti örneğin buradaki projenin. Hı. Şimdi ne yapmamız lazım? Şimdi orada ne yapmayı bilmek? Yani bir sürü insan aslında Türkiye'de çevrelerinde çeşitli sorunlar olduğunu farkında. Ama şeyin farkında değiller. Nasıl mücadele edebileceklerini. Örneğin yani ben bile ki yani İstanbul'u okudum, üniversitede okudum vesaire yüksek lisansımı yaptım. Kent konseyinin gerçekten ne işe yaradığını çok geç öğrendim. Dolayısıyla bir sürü proje aslında oradan engellenebiliyor gibi. Dolayısıyla bunlar çok önemli konular. Ben bir de işte buradan Avrasya'ya... Dönmek istiyorum. Ee, adım adım Avrasya Maratonu'nda e, koşacak Tema Vakfı'nın bu dünyayı kurtaran adım projesi için. Hem bir Avrasya'nın tarihini hatırlayalım hem de e, nasıl başvurabilirler yani adım adımla koşmak isteyen koşucular varsa onlar nasıl başvurabilirler? Tema Vakfı'nın bu projesi için koşmak isterlerse nasıl dahil olabilirler? Biraz onlara değinelim. Tamam hemen cevaplayalım. 17 Kasım tarihimiz. Ee, bir taraftan aslında e, maraton koşu için başvurular sona erdi. Ee, ...geçtiğimiz ayın bitimiyle beraber ama muhteşem bir haberimiz var. <gülüyor> <gülüyor> o muhteşem haber de şu, geç kayıt yaptırmak isteyen koşucular e, tema, tema projesine bağış yaparak aslında kayıt olmaya devam edebilecekler. E, dolayısıyla burada belki Fevzi ek açıklama yapmak isteyebilir. Evet henüz e, Avrasya Maratonu'nun e, internet sitesinde bu açıklamalar yapılmadı ama çok yakında açıklanacak... E, kayıtları kaçırdık diye üzülme, üzülmesin koşmak isteyenler e, çok kısa bir süre içinde orada e, temada dahil olmak üzere seçtikleri herhangi bir sivil toplum kuruluşuna bağış yaparak e, O da hani çok yüksek bir şey olmayacak yani maraton kayıt ücreti kadar bir şey olacak çok büyük bir ihtimalle e, Bağış yaparak maratona kaydolabilecekler Dolayısıyla koşmak için e, henüz şeyi treni kaçırmadı koşmak isteyenler Ee, onun haricinde de bizle temas etmek isterlerse hani proje hakkında detaylı bilgi almak ben yardımseverlik koşusunu biraz anladım ama tam anlamadım tam olarak nasıl işleyecek kime nasıl ulaşmam gerekiyor nasıl para yatırılıyor vesaire falan filan gibi konuları öğrenmek isteyenler için de e, bir web adresini vereyim www.adimadim.org adresine başvurabilirler. Onun haricinde de bizim e, standart her türlü sorumuz için info Atacakları e mail, e ister tema konulu ister yardımseverlik konusu konulu yanıtlayabiliriz çok rahatlıkla. E ayrıca e adım adım e org sitesinde e temanın Projesiyle ilgili bilgiler de var. Yani bağışları toplamak isterlerse yani hem koşayım hem de sosyal çevreme bağış çağrısı yapayım. Onlar da Teman'ın dünyayı kurtaran adım projesini desteklesinler diyenler. Orada Teman'ın projesiyle ilgili bu sitede ayrıntılı bilgi, Teman'ın hesap numaraları bu gibi detayları da bulabilecekler. Avrasya'da koşmak isteyenleri aslında Avrasya'daki attıkları adımı dünyayı kurtaracak... Gezegenimizi kurtaracak, bu, bu konuda mücadele edecek gençler için e, atmalarını istiyoruz. Evet, yani çok çok önemli. Yani bence hem proje çok önemli. Ben de bu projeye çok önem veriyorum. Zira özellikle de yani işte Birleşmiş Milletler'in de hep söylediği şeyler var. Gençler ve kadınlar çevresel sorunlardan en çok etkilenip hep en az söz hakkı olanlar. Dolayısıyla hani gençleri e, ilk adımda odağa koymak, üstelik de işte eşitlikçi bir bakış açısıyla şeyle odağa koymak hakikaten önemli geliyor bana ve gençlerin de Ee, aslında kendi gelecekleri üzerine söz söyleme haklarını onlara verecek bir donanımla onları e, donanımı sağlayabilmek çok değerli geliyor proje açısından aynı zamanda bence öbür tarafta bence en iyi taraflarından bir tane de koşarak yardım toplamak yani o, o bambaşka bir boyut katıyor benim çevremde örneğin bir sürü insan bu vesileyle kıza gelip koşmaya başladılar böyle şeyde Ya bence hem öyle hem de yine koşucuların işte bağış toplama yöntemleri temel olarak sosyal çevrelerine bir elektronik posta vasıtasıyla olduğu için burada hani biraz önce Fevzi'ye kendi dünyayı kurtaran adım projesinin çarpan etkisinden bahsetti ama koşucuların da yardımseverlik koşusu yapmasının sadece bağış toplama anlamında değil sivil toplum kuruluşlarını Türkiye'de farkındalığını arttırma, tanıtma, projeleri tanıtma ve bu konuda Farklı bir aslında bağış toplama yöntemi olduğunu Türk halkını hatırlatma. Çünkü bizde genelde hani işte mahallemizde yanımızda yöremizdeki insanlar üzerinden yardım yapmak daha esastır. Hani alternatif yöntemlerle çok daha geniş kitlelere ulaşabilme olanını da hatırlatmak aslında bir başka bence çok güzel etkisi. Ben bu arada yani tema vakfı adına gönüllü olarak koşu yapmış bir tanesi adım adım koşuncularından olmak üzere Alper Dalkılıç'a da buradan selamlarımızı etmek istiyorum. Evet. Bizim için adım adımla birlikte çalışmak hakikaten çok önemli ama adım adımla birlikte olmamızla ilgili de o tetikleyici şeylerden biri de ilk adımları atan arkadaşımız Alper Dalkılıç da daha yeni 7 kıtada 7 ultramaraton serisini tamamladı. Ayrıca 2011, 2010 senesinde Kemal Özdemir, Like yolu ultramaratonda yine bizim için gönüllü evet. koşarak Bu toplamaya çalışmıştı. Dolayısıyla biz tema olarak da gönüllerimizin her adım adım içinden adım adım dışından gönüllerimizin bizim için bu anlamlı çalışmaları yapmasını da ayrıca çok önemsiyoruz. Ve onlara tekrar buradan bir kere daha teşekkür etmiş olalım. Hı. Programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Son söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz, aman unuttum dediğiniz nokta varsa onları alalım. Sonra yavaş yavaş programı toparlayacağız. <gülüyor> adım adım çok güzel bir oluşum. İyilik peşinde koşuyorlar. Info diyerek kapatıyorum. <gülüyor> Daha çok Facebook'tan sosyal medyayı takip eden dinleyicilerimiz için de direkt harekete geç derseniz. Facebook.com bölü işareti ileri bölü işareti harekete geç derseniz de gene adım adıma oradan ulaşabilirsiniz. Hı başka bir eklemek istediğiniz nokta varsa onları da alarak şey yapabiliriz. Halk koşusuna profesyonel koşmayacaksanız, maraton ya da yarım maraton koşmayacaksanız da yine de 17 Kasım tarihinde İstanbul'da özellikle ben bunu şöyle bir parantez açıp söylemek istiyorum. Aman maraton varmış yollar kapandı diye şikayet eden diyen kitleden ne olur <gülüyor> olmayın. <gülüyor> Sizler de e, adım adımcılar gibi çok uzun ve daha daha zorlu maratonlar koşmak koşmasanız bile gelin bizimle birlikte 17 Kasım'da daha sonra ileteceğimiz buluşma noktasında buluşun. Halk koşusu 8 kilometre yürünerek bile yapılır. Gelin birlikte bir şeyler yapalım hep beraber iyilik peşinde adımlar koşular neyse onları birlikte yapalım eski bir atasözümüz vardır hareket berekettir diye <gülüyor> dolayısıyla yani. ben burada gökben enerjisiyle için. yükseldim yani biz yoksa çaylaklar için buluşmalar sana bana bu mesajlar <gülüyor> <gülüyor> sadece projeleri duyurup şey yapmak değil bekliyoruz <gülüyor> <ne>? <gülüyor> <Bavirata>. <gülüyor> <gülüyor> köprüde attığımız adımlar böylece 2600 Türkiye genelinde 2600 genci harekete geçirsin onlara da yeni adımlar atmaya vesile olsun böylece Evet, çok teşekkürler katıldığınız için programa. Adım Adım Koşucularından Gökben Utkun bizimle beraberdi. Aynı zamanda Tem Vakfı Kaynak Geliştirme Bölüm Başkanı Fevziye Günaydınla beraber hem Adım Adım'ı hem de Dünya Kurtları'nın Adım projesini konuştuk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. Hoşça kalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine.